her şeyin aslı dünyaya kilitlenme hastalığıdır hacı efendi de dünya yüzünden ayağı kayıyor genç bir delikanlı gencecik bir kız da bu dünya putu yüzünden ayağı kayıyor dünyayı defterlerden silmeden ne sabah namazına kalkabilirsin ne mücahit bir çocuk yetiştirebilirsin ne alim bir insan yetiştirebilirsin ne de kıldığın namazdan zevk lezzet alırsın. Tuttuğun oruçtan zevk ve lezzet alamadan oruç tutarsın. Çünkü oruçla Allah seni terbiye etmek istiyordu. Sen Ramazan'dan çıkarken külü alarak çıkarsın Ramazan'dan. Çünkü Allah seni bir hurma ile iftar et, Sa'v'da da bir çorbaya, oradan da Bedir'e gittiği eğittiği ashabı kiram gibi eğitmek istedi sen akşam iftarda sofraya 6 ayda yenmeyecek şeyler koydun sofraya ramazanın dışında asla eve sokmayacağın ve doktorların bunu yeme hemen bize müracaat edersin yoksa diyeceği şeyleri doldurdun baktı ki şeytan oruç gibi bir ibadetle sen ihya olacaksın 11 ayını tertemiz yapacak bu ramazan 11 aylık cinayeti akşam iftar sofrasında işletti sana. Alt katında içki içilen bir otelde iftar verdin arkadaşlarına ya da teşkilatına, vakfına neyse. İçkili otele Ramazan ikramiyesi sundun sen. Biz de zannediyoruz ki put denen Lat, Uzza, Menat, Menaf bunlar gelecekler Müslümanın önüne konacak ya buna tapınırsın. Ya da seni hapse atarız denecek. Çok beklersin sen öyle. Şeytan enayi mi? Teknoloji çağında öyle bir put getirir mi insana? Ne gerek var? Cep telefonu vermedim mi sana? Verdi. Onunla meşgul ol. Cep telefonuyla uğraş. Bilgisayarla uğraş. Bu teknolojileri şeytan izlemiyor mu? O da izliyor. Niye taş yoğuncusunu nereye koyacaksın ki? Evlerimizde mobilyeden vakit yok ki zaten. Neresine koyacaksın sen bu putu?